Ashabına ve kıyamete dek Allah yolunda mallarını ve canlarını satan şehitlere olsun. Din ve dima vel turak, din ve dima azmuna azmul uba. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Bölüm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 Allah Teala'yı seven kişiyi seven kimse gerçekte Allah'ı seviyor demektir. Allahu Teala'ya ihtiramda bulunan kişiye hürmet gösteren kişi de hakikatte Allah'a ihtiram gösteriyor demektir. Sehir radiyallahu anh der ki: "Allahu Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah'ı ve Kur'an'ı sevmenin alameti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 Zaptu rapt altına almakla mümkün olur. Şibli radiyallahu anh şöyle der. İlk zamanlar uykum geldiğinde gözlerime tuz süreldim. Daha fazla uyku bastırınca sürme minini ısıtır, onunla gözlerimi sürmelerdi. İbrahim bin el hakim şöyle der. Babamın uykusu geldiğinde denize girer yüzer, denizdeki balıklar etrafında toplanır, onunla birlikte yüzerlerdi.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 Dükkanını açar, perdesini asar, dört yüz rekat namaz kılar ve evine dönerdi. Habeşi bin Davud da kırk yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kılmıştır. Mümin devamlı abdestli bulunmalı, abdestini her bozduğunda abdestini tazeleyip iki rekat namaz kılmalı. Bulunduğu meclislerde hep kıbleye dönük oturmaya çalışmalı,